Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır, o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.